Muhtasar şemail ile Şerif Tercümesi Hoca Muhammed Raif Efendi'nin yazmış olup, 1895 yılında Maarif Nezaretinin 995 numaraları hırsatıyla matbâ Osmaniye'de basılmıştır. Kendisini ihtisar edip kısalttığı Osmanlıca bu eserini bizler de kısaltarak varlıkların en güzeli, şekil ve şemailerinde ne derece hüsnü letafet bulunduğu beyan olunmuştur. Efendimizin peygamberlik mühürü, boy ve giysileri, temizliği, sabır ve kanaatla ahiret işlerini dünyanın faydalı işlerine tercih eden güzel halleri, kısaca ahirete göç etme zamanına kadar geçirmiş oldukları tüm hal ve fiiller gerek harpte gerek sahir vakitlerde geçirdiklerini mütalaa ile görülecektir ki gerçekten o zat aleyhissalatü Allah'ın sevgilisi imiş. Ve ona olan muhabbeti de bu minval üzere daha da artacaktır. Öyle ki, burada anlatılanlar ile onu tanıyan kimse, onu rüyada müşahede etmekle şereflenir. Zira, Ehl-i Kur'an, Ehlullah ve Ehl-i Hadis, Ehl-i Resulullah'tır. Hepsi de hadislerin mesnetleriyle sabittir. Bilinmelidir ki, tüm müminlerin, kendisine tabi olduğu ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed Efendimizin şekil ve şema i şerifesini azalarındaki tenasüp, suretindeki güzellik, ahlakındaki övgü, güzel fiil ve amellerinden olan hoş muamelesi ve tavır ve vakar ve güzel idaresi her mümin tarafından bilinmesi gerekir. Uyulması mümkün olanlara uymak gerektiğinden ayette Rasulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın, hitabına mazhar olarak Allah tarafından sevilmeye mazhar olunsun. Kitapta Peygamberimizin siret ve sureti yani dış ve iç yapısı delillerle anlatılırken neticede şiirlerle ve veciz bir şekilde o konuyu özetler mahiyette bitirilmektedir. İşte bak, üstü siret ve cemal suret ile mümtaz bir zatı görüyoruz ki, elinde muciznuma bir kitap, lisanında hakaik aşina bir hitap, bütün beni Adem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbeyi i tebliğ ediyor. Sırrı hılkat-ı alem olan, muamma-i acivanesini hal ve şerh edip, ve sırr kainat olan Tılsım-ı Muğlak'ını fetih ve keşfederek, bütün mevcudattan sorulan, bütün okulü hayret içinde meşgul eden, üç müşkil ve müthiş suale azim olan, necesin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun suallerine mukni, makbul cevap verir. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi, bir cemal ile mümtaz bir zatın şuhuduna, meraklı bir işliyak, Herkes vicdanın hisseder. Evet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a güzel bir adam nisbet edilse yine çirkin göründüğü. Peygamberimiz "Ben kardeşim Yusuf'tan da güzelim." buyurmuşlardır. Resul Ekrem'an'ın salavat ve selamın ahval ve evsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahvali galibi ...beşeriyetine şeriyetine bakar. Halbuki o zat-ı mübarekin şahs-ı manevisi ve mahiyet-i o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olunan evsaf o bala kamete uygun gelmiyor. O yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Çünkü es bu kelfail sırrınca her gün hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azin ibadet sayfe kemalatına ilave oluyor. Nihayetsiz rahmet ilahiyeye, nihayetsiz bir surette, nihayetsiz bir istidad ile mazhar olduğu gibi, her gün hassiz ümmetinin hassiz duasına mazhar oluyor. Ve şu kainatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve halifi kainatın tercümanı ve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 münazaha etmek bir tek şahit olan Huzeyfe'yi şahit göstermekle görünen etvari içinde sığışmaz işte yanlış gitmemek için her vakit mahiyet beşeriyeti itibariyle işitilen evsaf-ı adiye içinde başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve mertebeyi i risalette durmuş nurani şahsiyet manevyesine bakmak lazımdır yoksa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 ve hasaisinden başka efal ve ahval ve etvarında beşeriyette kalıp beşer gibi adet-i ilahiyeye ve evamiri tekviniyesine münkat ve muti olmuş o da soğuk çeker elhem çeker ve hakeza her bir ahval ve etvarında halikulade bir vaziyet verilmemiş ta ki ümmetine efaliyle imam olsun etvarıyla rehber olsun umum harekatıyla ders versin. Eğer her etvarında harikulade olsa idi bizzat her cihetçe imam olamazdı. Herkese mürşidi mutlak olamazdı. Bütün ahvaliyle rahmethellil alemin olamazdı. Muhammed ki arabi aleyhissalatu vesselam resulullah'tır ve bütün resullerin ekmelidir. Ve bütün mahlukatın eftalidir. Birinci bab. Resulullah Efendimizin heyet ve şekli, saadetlerini beyan eden hadis-i şerifleri ihtiva etmektedir. Mervidir ki, Resul-i Ekrem Hazretlerinin bedeni mübarekinde toplanmış olan tüm iç güzellikler, hiçbir ferdin bedeninde olmayan zahiri güzelliğe de delalet etmektedir. Hatta İmam-ı Kurtubi rivayet eder ki, Nebi-i Muhterem Hazretlerinin Hüsnü Cemali tamamen zahir olmuştur. Eğer tüm zahiri güzelliklerinin tamamı zahir ve açık olsa sahabe-i kiram ona nazar etmeye takat getiremezlerdi. Birinci hadis Sahabe mümin, mümin olduğu halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görmüş. Yahut Resulullah Efendimiz onu görmüş olacak. Abdullah İbni Mektum gibiler ama olup Resulullah'ı görmemiş. Ancak onun zamanında yaşayıp o tarifin içine girmektedirler. Ancak onun zamanında yaşamak kafi olmayıp onu görmek veya onun tarafından görülmüş olmak gerektir. Veysel Karani, Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış olduğu halde onu görmemiş. Ve onun tarafından görülmediği için sahabe sayılmamıştır. Resulullah Efendimiz'i gerek buluğ halinde, gerek bülugdan önce görüş olsun. Nitekim sahabeden Muhammed bin Ebi Bekre olduğu gibi ki, Peygamberimizin vefatından üç ay evvel dünyaya teşrif buyurmuşlardır. Lakin Nebi Aleyhisselam'ı çocukluk halindeyken gördü. Bundan dolayı ashabtan sayıldı. Bazı muhaddisler Resulullah Efendimizi gerek peygamberlik vaktinde, gerek peygamberlik vaktinden önce görmeyi de sahabeden addetmişlerdir. Nitekim Rahip Buhayra Peygamber Efendimizi Şam'a giderken peygamberlikten önce 12 yaşında iken bir bulutun güneşten muhafaza için devamlı bulunmasını ilk gören bu rahip iman etmiş olduğundan dolayı sahabeden sayılmıştır. Muhacir ise Mekke müşriklerinin peygamberimizi öldürmek üzere ittifak ettiği bir sırada Allah tarafından Cebrail'in bildirmesiyle Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Kendisiyle beraber hicret edene Muhacir ve Medine-i Münevvere'de kendilerine yardım edenlere de ensar denildi. Ensar ve Hazreç kabilesinden olan Enes bin Malik peygamberimizin hizmetleriyle şeref buldu. 10 yaşında idi. 10 sene hizmet etti. Yaşı 100'e ulaşıp Basra'da Hicret'in 91. senesinde vefat etti. 100 adet evladı dünyaya gelip 78'i erkek idi. Buhari ve Müslim haber veriyorlar ki İbn Abbas'a Peygamber Efendimiz şöyle dua etmiş. Allahum fekkihu fi'd-din ve allimhu't-te'vil. Allah'ım onu dinde fakih kıl ve ona tefsir ilmini öğret. Duası öyle makbul olmuş ki İbn Abbas Tercümanul Kur'an unvanı zişanını ve habrül Ümme yani allame-i ümmet rütbe ailesini kazanmış. Hatta çok genç iken Hazreti Ömer onu ulema ve kudemayı sahabe meclisine alıyordu. Hem başta İmam-ı Buhari, ehli kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki, Enes'in validesi, Resul-i Ekrem ve vesselama niyaz etmiş ki, senin hadimin olan Enes'in, Evlat ve malı hakkında bereket ile dua etmiş. O da dua etmiş. Allahum ektir malahu ve veladahu ve bariklahu fi ma aati'tahu. onun malını ve evladını çoğalt. Ve ona ihsan ettiği nimetlere bereket ver demiş. Hazreti Enes ahir ömründe.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 ne kısa, mutavassıt ve orta boylu idi. Ona ilk bakan kimse, orta boylu zan edip, uzuna yakın diye hükmederdi. Beyhaki ve İbni Asakir rivayet ettiler ki, Resulullah her kimle yan yana gelse o kimseden uzun görünürdü. Eğer iki uzun kimseler arasında idiler ikisinden de uzun görünürdü. Lakin tek başına olduklarında orta boylu görünürdü. İbni Sebâa rivayet etti ki Hazreti Fahri Alem oturduklarında mübarek göğüsleri oturanlardan yüksek görünürdü. Yani Resul Ekrem Efendimiz birkaç kişiyle oturduğu vakitte mübarek omuzları beraber oturduğu kimselerden yüksek görünürdü. Bu keyfiyet Resul-i Ekrem'in mucizatındandır. Yani ümmetinden hiçbir kimse zahiri suretinde ona denk olmadığı gibi, siret ve mana yönünden de ona denk değildi. Resul-i Ekrem hasretlerinin mübarek bedeninin rengi kireç gibi beyaz ve esmer olmayıp kırmızı ile karışık, nurani bir beyaz idi. Mübarek kılları ziyade kıvırcık olmayıp Kıvırcık ile düz arasında idi. Allahu Zülcelal Hazretleri tebliğ ahkam için 40 yaşında eyleyip gönderdi. Fil olayından 55 gün önce Rebiül evvel ayının 12. gecesi dünyaya teşrif edildi. Ve ittifakla vahiy 40 yaşının tamamında oldu. Mesud ve İbn Abdilber 40. senenin sonunda gönderildi dediler. Şeh Şihabuddin bin Hacer bunun sahih olduğunu söyledi. Cumhurca'da bu görüş meşhur olup Ramazan ayında gönderilmiştir. cumhur el Ehli Hadis ve Siyer Nebi-i Muhterem BİSET'ten sonra Mekke'de 13 sene ikamet etti. 3 senesi gizli ve sonra 10 sene aşikare olarak halkı Hakk'a davet buyurdu. Enes Hazretlerinin 10 sene Di rivayeti aşikara olan davetin müddetini beyan eder. Resul Ekrem Hazretleri Medine'de dahi 10 sene ikamet etti. Nebi-i Muhterem Efendimizin yaşları 63 seneye ulaştığında Hakta Ala mübarek ruhlarını kabzedip ruhu saadetleri ildi yine uruç etti. Hazreti Enes'in ifadelerindeki farklılıklar küsuratın çıkarılmasındandır. Resul-i Ekrem Hazretlerinin dar-ı ve teşrifinde mübarek başında ve sakalında 20 beyaz mübarek kıl olmadı. Yine Enes'ten mervidir ki 17 ya 18 beyaz kıl var idi. İmam-ı bu hadisi şerifi Hazreti Enes'ten üç vasıta ile bize rivayet etti. Tirmizi Hazretlerinin ismi şerifi Muhammed ve künyesi Ebu İsa'dır. Pederlerinin dahi ismi İsa olup, Büyük pederleri Sure'-Tirmizi'dir. Ceyhun kenarında, Medine-Tür-Rical namıyla bir karyenin ismidir. Tirmizi hazretleri, Meşayihin büyüklerindendir. İlk asırlarda gelip, Ulema-i ve Hafız ve meşayih İslam'dan çok kimseden ilim aldı. Ben hasıl... İmam-ı Asır ve hufazı ı Dehr idi. Ve adalet ve zaptı müttefekun aleyhdir. Cami-i Sahih'i Tirmizi Kütüb-i Sitteden idi ki büyüklüğüne şahittir. Şeyh Abdullah-ı Ensari'den nakledilir ki Cami-i Tirmizi benim yanımda kütüb Hamseden daha menfaatlıdır. Müşarun ile Tirmizi Hazretlerinin mübarek yaşları 70 seneye ulaştığında 279 tarihinde vefat edip Tirmiz'de defn olunmuştur. Buhari, Müslim, İbn Hibban, Tirmizi gibi Kütüb-i Sahihâ ta zaman sahabeye kadar o yolu o kadar sağlam yapmışlar ve tutmuşlar ki mesela Buhari'de görmek aynı sahabeden işitmek gibidir. İkinci hadis Enes bin Malik Hazretlerinden Mervi'dir. Buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri orta boylu idi. Malum ola ki, ceba mutedil kamet, yani orta boylu demektir. Lakin itidali kamet için kamet sahibi olan şahsa, kıyasla belli bir sınır vardır. Zira boy sahibinin kendi karışı ile yedi karış miktarı olan kamete mutedil orta boylu derler. Eğer boy sahibi zikredilen miktardan ziyade olursa, uzun ve kısa olur ise, kısa sayılır. resul Ekrem Hazretlerinin kahametleri, yani boyları, kendi karışlarıyla yedi karış miktarı olmakla ceba denilmesi, orta boylu denilmesi sahih ve doğrudur. Malum ola ki, mutedil boy, uzuvlar ile uyumlu olursa, ilk vakit, ve onda uygun sayılır. Zira nice şahıslar vardır ki Boyu ölçülü olup ağzaları mütenasip Ve uyumlu olmamakla O şahsın endamı Selim bir yapıya uygun olmaz. resul Ekrem Hazretlerinin Endamı ağzalarıyla Tam bir tenasüp içinde olduğu zahirdir. resul Ekrem Hazretleri ziyade uzun ve kısa değildi. Cismi nazifleri güzel idi kılları kıvırcık ve düz olmayıp ikisi idi. Renkleri esmer idi. Esmerden murat sırf beyazı nefiyetme ve az bir kırmızılığı ispattır. Yani Resul-i Ekrem hazretlerinin rengi bir beyaz kimse ki henüz hamamdan çıkmış olup kendisine kızıllık ağırız olduğu vakitteki rengi gibidir. Yani Resul-i Ekrem hazretlerinin rengi şerifi kırmızıyla karışık, nurani, beyaz idi. Resul-i Ekrem Hazretleri yürüdükleri vakitte, bir yere giderken, bir miktar önüne eğilir idi. Malum olsun ki, Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam, varlık alemine teşriflerinden önce, melaike ve peygamberlerin dilinde, kitap ve suhuplarda, mükerreren medih ve sena olunmakla, Zat-ı Şeriflerine Muhammed tesmiye olundu. Zira Muhammed lafzı şerifi çok çok sena ve hamd ve medih olunmuş manasınadır. Ve Hak Teala fahri aleme bu ismi şerifi tesmiye buyurup semavat ve arzı yarattığında arş üzerine La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diye yazdı. Ve cenneti yarattığında tuğba ağacı üzerine ve hurelerin alnına ve cennetin tüm oda ve sarayları üzerine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye yazdı. Ve Hazreti Adem tevbe ederken Ya Rabbi Muhammed hürmetine diye şefaat dilediğinde hakta hala sen Muhammed'i neden bildin buyurduğunda beni topraktan yarattığında Gözümü açıp gördüm ki bütün semavat ve arş üsre üzerinde La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah yazılmış. O zaman bildim ki Muhammed cümleden makbuldür dediğinde Hak Teala bunu tasdik edip Ya Adem Muhammed cümleden muazzez ve muhteremdir ve senin evladındandır. Cümle peygamberlerin sonunda aleme teşrif eder. Seni semavat ve arş ve cenneti ve tüm mahlukatı onun hürmetine yarattım buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri hadis-i kutsîsinde "Levlâ lema levlâk, lemâ halaktu'l-eflâk" buyurdu. Yani Habibim sen olmasa idin ben felekleri yaratmazdım. Yani senin hürmetine yarattım. Ve Hazreti Amine'ye rüyasında tüm mahlukatın ulusuna hamilesin. Doğduğunda ismi şerifi Muhammed tesmi edilsin diye tembih olundu. Hadisin kaynağı i̇mam Tirmiz'i bu hadisi şerifi Hamid bin Mes'adetül Basri'den o da Abdul vehab ı Sakafi'den, O da hamid Tavil'den, O da Enes bin Malik'ten rivayet buyurdu. Üçüncü hadis, İshak'tan Mervi'dir. Buyurdu ki, Ben, Bera bin Azip, Sahabiden işittim, buyurdu ki, Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek bedeninde olan kılları, Gerek başında olan kılları, ve gerek sakalı şerifinde olan kılları kıvırcık ile düz arasında idi. Boyu mutedil yani orta boylu idi. İki omuzlarının arası geniş idi. Mübarek iki döşlerinin geniş ve neciplik ve reislik alameti idi. Mübarek başından omuzlarına doğru sarkmış çok olan saçları mübarek iki kulağının yumuşağına ulaşmış idi. Marum ola ki bedenindeki mübarek kılları beyanında değişik rivayetler olmuştur. Bir rivayette iki kulağının yarısına ulaşmış ve bir rivayette kulaklarına ulaşmış ve bir rivayette omuzlarına ulaşmış ve bir rivayette kürek kemiklerine kadar ulaşmış idi. Kadı ı İyaz, rivayetler arasında farklılıkların yönünü vakitlerin ihtilafından olarak değerlendirir. Yani mübarek saçlarını kesmediği vakitte kah kulaklarına kah kulaklarının yarasına, vekâh kulak yumuşaklarına ulaşırdı. Uzun ve kısalık bu itibarladır. İmam-ı Nevevi buyurdu ki, Resul-ü üzerinde kırmızı hulle var idi. Hulle ise iki veya tek parçadan oluşan bir giysidir. i̇mam Şafii, kırmızı renkli elbise giymek caizdir demiştir. İmam-ı Azam ise, kırmızı elbise, Ney edilmiştir demiştir. Bu hadiste vaki olan hulle kırmızıdan murat, tenk re tek renk değil, belki kırmızı karışımı tabir olunandır. Bera bin Azip buyuruyor ki, ben resul Ekrem Hazretlerinden daha güzel bir şey görmedim. resul Ekrem cümle bildiğim, gördüğüm şeylerden daha güzeldir. Berabin Azib Resul Ekrem Hazretlerinin cemali, pür kemalini beyan esnasında kendisinin o zata kemali iman, tam bir itikad ve yakinin olduğunu bildirir. Zira bu söz kemali muhabbetten ileri gelir. Bu zatın sinni temyiz, idrak ve irfana ulaştığı saatten beri her zaman kalbine Resul-i Ekrem'den gayrı bir şey daha güzel görünmemiş olduğunu bu hadis-i şerifte ihbar vardır. Zira Resul-i Ekrem'den ziyade güzellikte denk bir kimse yoktur. Zira o mahbub-u hudadır. Resul-i Efendimizin hüsn-ü cemalleri gayet ziyade olduğundan tamamen güzelliği zahir olmaz idi. Zikri geçtiği üzere tamamen güzelliği zahir olsaydı, ashab hazaratı onun cemaline nazar etmeye takat getiremezlerdi. Dördüncü hadis Bu gelecek hadis-i şerif İmam-ı Muhammed Buhari vasıtasıyla Hazreti Ali kerremallahu ve caheden bize rivayet etti. Müşarun iley Buhari Hazretleri muhaddislerin imamıdır. Sahih sahibidir. Künyesi Ebu Abdullah'dır. Malum ola ki, ilim eğer, eb yani baba, ib'in yani çocuk, üm yani anne, bint yani kız kelimelerinden biriyle mastar olursa, yani ilmin başlangıcında zikredilen dört lafızdan biri olursa, ona künye denir. İmam-ı Buhari hazretlerine Ebu Abdullah yani Abdullah'ın babası denildiği gibi. Muhammed Buhari Hazretleri 194 senesi Şevvali'nin 3. günü Cuma namazından sonra dünyaya teşrif buyurdu. Ve 256 senesinin kurban bayramı gecesi yatsıdan sonra alem-i ruhları oruç etti. Ve hartenk nam kariyede vücudu şerifleri defnedildi. Ve ömürleri 63 sene oldu. i̇mam Buhari Hazretlerinin Vefat gününe gelinceye kadar Hartenk karyesi başka isim ile tesmiye olunmuştu. Ölümü anında Semerkant ahalisi cenaze namazına hazır olmak için zikredilen karye, Buhara'ya iki fersah miktarı olduğundan yürümeye kudreti olmayanlar merket tutup ancak halk çok olmasıyla merket yetmeyip bir merket kendi kıymetinin iki katına kiraya ulaştığı cihetle Kariye'ye bu at verilmiştir. Ve İmam-ı Buhari hazretlerinin Buhara'dan zikredilen Kariye'ye nakline sebep bu idi ki Buhara Şahı olan Halit Şah istedi ki İmam-ı Buhari hazretleri her gün sırayla Şah'a gelip muhterem evlatlarına ilim öresin. İmam Buhari icabet etmeyip şu vecihle cevap verdi ki: İlmi şerif muhterem ve aziz olmakla onu insanların kapısına götürüp zelil ve hor etmek bir yönüyle makbul değildir. Eğer evladının tam tahsilini istiyorsan kemale ağır... ve ilim tahsil etmeye haya olmaz. Diğer talebeler gibi Üstadın zahmetine katlansınlar dediğinde şah birçok kere adamlar gönderip davet ederek evlatlarının özel ders almalarını talep etti. İmam ise bazısına ilmi tahsil edip de diğerlerini mahrum etmenin layık olmayacağını söyleyince şah bu duruma sinirlenerek mezkur kariyeye nefyetti. Yola düşen imamın kalbi ise kırıktı. Rivayet edildi ki, imamın yürüyüşü müddetinde hakkın gayreti zuhur ederek şah, evlatları ve ekser ahali oldu İmam-ı Buhari Hazretleri hazret Ali'den vasıta ile rivayet etti ki Nebi Aleyhisselam orta boylu idi. Mübarek elleri ve ayakları büyük idi. Malum ona ki, erkekte elleri ve ayakları büyük olmak övülmüş, kadında ise övülmemiştir. resul Ekrem Hazretlerinin mübarek başları büyük idi. Zira kişinin başı büyük olmak dimağında olan kuvvetlerin kemaline delildir. Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek omuzları ve dizleri ve bilekleri kemikli idi. Kemiğin büyüklüğü kuvvetin alametidir. Resul Ekrem Hazretlerinin mübarek göğsü çok kıllı olmayıp göğsünden aşağı göbeğine doğru bir ince değnek gibi kılları ulaşıyordu. Resul Ekrem Efendimiz yürüdüğü vakitte önüne eğilirdi. Güya yüksek mekandan aşağı iner gibi. Hazreti Ali buyururlar ki Resul Ekrem Hazretleri Resulullah'tan önce ve sonrasında ondan daha güzel görmedim hepsinden güzeldir zira Mahbubu Rabbul Alemin'dir o zat aleyhissalatü vesselam 5. Hadis Hasan bin Ali hazretlerinden mevidir Hazreti Hasan peygamber efendimizin torunudur cennet ehlinin gençlerinin seyyididir Künyesi Ebu Muhammed lakabı Nakî'dir. Hicretin ebeviyenil 3. senesi Ramazan-ı ortasında dünyaya teşrif buyurdu. Hazreti Ali'nin şehit olduğu saatte 40 bin kişi kendisine biat etti. Hicretten 41 sene geçtikten sonra hilafet işlerini Hazreti Muaviye'ye teslim edip 45 tarihinde dar bekaya irtihal ettiler. Mübarek nesilleri Hasan bin Hasan ve Zeyd bin Hasan'dan devam etti. i̇mam Hasan hazretleri buyurdular ki, Validem Fatıma-tü Zehra hazretlerinin validesi bir biraderi olan Hint bin Ebi Hale'den sordum. Bu Hint, Resul-i Ekrem hazretlerinin iki oğlu olan Hint bin Ebi Hale'dir ki, Validesi hatice tül Kübra'dır. Hatice-ül Kübra, resul Ekrem Hazretlerine herkesten evvel iman getirdiği ulema arasında müttefek onun aleyhtir. Resul-i Ekrem Hazretleri 25 yaşında ve Hatice'nin 40 tamam olmuştu ki aralarında izdivaç akti oldu. Ve Hint, resul Ekrem Hazretlerinin terbiyelerinde büyüdü. Ve Resul-ü Ekrem'in İbrahim'den başka kız ve erkek evladının tümü Hatice'den oldu. Nebi i Muhterem Efendimizin nikahı altında 25 sene kalıp yaşı 65'e ulaştığında Mekke'de, nübüvvetin 10. senesinde dar beka irtihal buyurup hücum dağında defnolundu. Hazreti Hasan buyurdular ki, Hint, Resul-i Ekrem Hazretlerinin vasfını öğrendi. Hazreti İmam, Resul-i Ekrem Hazretlerinin evsafını Hint'den sorduğunda tümüyle beyan etti. Hint, Resul-i Ekrem'in şeref hizmetleriyle müşerref olduğundan dolayı layıkıyla şemail-i kelimelerine vakıf ve evsaf-ı celilelerini hakikatıyla zapt etmekle Hazreti Hasan ondan Resul-i Ekrem'in heyet ve şemailini sordu ve sordum buyurdu. Hazreti İmam buyurdu ki, İbni Ebi Halemin Resul-i Ekrem'in bazı evsafı cemilelerini vasf eylemesini isterdim. Hilyey-i Nebeviye'yi beyan eylemesini isterdim ki, ta o vasfa teşebbüs edip o vasfı hayalimde hıfz edeyim ve onunla ahlaklanayım. İmam Hasan Hazretlerinin Resul-i Ekrem Efendimizin ...dar bekaye teşrif buyurduklarında temyiz yaşına tamamen ulaşmadığı cihetle eşkalini, hıfz ve suretini zapta kadir olmamakla yukarıdaki sözü söylemiş oldu. Ben hasım İmam Hasan Resul-i Ekrem Hazretlerinin vasfını tamamen bilen Halam Hint bin Ebi Hale'den bazı güzel vasıflarını beyan eylemesini ister olduğum halde Hz. Peygamber'in hilye ve şekil ve heyetinden sordum ki vasfını kendi hayalimde hıfz eyleyeyim buyurdu. Hint bin Ebi Hale buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri haddi zatında kadri büyük idi resul Ekrem Beni Adem içinde en büyük kendisine cemaline nazar edip bakanların kalplerinde büyük idi ayın birinci ve ikinci gecesi doğana hilal ve on dördüncü gecesi doğana bedir vesair gecelerde doğana kamer denir yani resul Ekrem'in vecbi kerimleri gayet nurani ve parlak olmakla Bedir gecesinde parlayan ay gibi vecih-i saadetleri parlar ve ışıldardı. Resul-i Ekrem hazretleri ahsen-i mahlukat yani varlıkların en güzeli ve eltaf-ı kainat yani kainatın en natif ve incesi olup hiçbir zaman alemde ona denk bir mevcut yok iken benzersiz bir yüz ve parlayan yüzü şairane aya teşbih edilmiştir. İbni Ebi Halen'in bu teşbihten maksadı peygamberin parlayan yüzünün güzelliği ve parlaklığını talim ve temsil yoluyla insanların zihinlerine yerleştirmektir. resul Ekrem Hazretleri orta boyludan uzunca idi. Gayet uzun olup eti az olan kimseye müşezzet denir. Resul-i Ekrem Hazretleri ziyade uzun değildi. Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek başlarında olan mübarek saçları bizzat iki bölük olsa kendi haline bırakır ve mübarek başlarının iki tarafına salarlardı ve o ayrı olan saçı toplamazlardı. Eğer bir nefsiği ayrı ve iki bölük olmasa bu surette mübarek saçlarını ayırır ve başlarının iki tarafına salmayıp toplandığı hal üzere terk ederlerdi. Resul-i Ekrem Hazretleri mübarek saçlarının çoğalttığı vakit mübarek kulağının yumuşağını geçerdi. İbni Hacer der resul Ekrem Hazretlerinin rengi şerifleri kırmızılık karışmış beyaz idi. Alın dedikleri yerin sağ ve sol tarafına cebin denir. Resul-i Ekrem Hazretlerinin anlı ve alnının iki tarafı açık idi. Resul-i Ekrem'in mübarek kaşları yay gibi olup, uçları gözün ucuna uzamış idi. Uçları ince ve uzun idi. Resul-i Ekrem hazretlerinin kaşları gayet uzun ve ince, kavisli ve ziyadesiyle tam olup, neredeyse birbirine yakın idi. Resul-i Ekrem hazretlerinin kaşları çatık değildi. Mübarek kaşları hakkında sahih olan budur. İmam-ı Mâbed rivayetinde Resul-i Ekrem Hazretlerinin kaşları birbirine bitişik idi dedi. Bunun açıklaması ise şudur ki Zahiren Resul-i Ekrem'in kaşları bitişik görünürdü. Lakin dikkatlice bakıldığında iki kaşları arasında bir ince aralık görünürdü. Ben hasıl iki kaşları zahiri hesaba göre birbirine bitişik hakikatta ise bitişik değildi Resul-i Ekrem Hazretlerinin iki kaşları arasında bir damar vardı ki kızma anında o damar hareket edip meydana çıkar ve görünürdü kızmanın dışında da görünür ancak açık olmazdı kızması simasından bilinirdi peygamberin yüzünün aynası nur olup memnuniyet ve kızgınlığı belli olurdu kendi nefsi için ömründe kimseye kızmadı. resul Ekrem Hazretlerinin mübarek burnunun her iki taraf kaşları biraz yüksekçe ve üstü ince idi. resul Ekrem Hazretlerinin mübarek burnları için bir nur var idi ki, buruna yükselmişti. resul Ekrem Hazretlerinin mübarek burunlarına hakkıyla nazar edip düşünmeyen ve ilk bakışta nazar eden kimse, burnunun kamışının ortası yüksek ve üst tarafı düz ve uç tarafı alçakca zan ederdi. Ama dikkat edip baktığında burnunun üst tarafı yüksekçe Yani burnunun kaşları tarafı biraz yüksekçe ve üstü ince idi. Burnunun üzeri nurani ve güzeldi. Resul-i Ekrem Hazretlerinin sakalı şerifleri büyük idi. Ne kıvırcık ne de düz idi. İkisinin ortası mutedil idi. resul Ekrem Hazretleri'nin mübarek yanakları düz idi. Mürtefi ve yumru değildi. resul Ekrem Hazretleri'nin mübarek ağızları geniş idi. Bu durum ise resul Ekrem'in sözünün kuvvet ve fesahatına, genişlik ve belagatına delildir. Hatta resul Ekrem Hazretleri meharici hurufa yani harflerin çıkışına o kadar riayet ederek konuşurlardı ki fasih olmayanların kudretinden hariç olurdu. Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek ön dişleri seyrekçe ve inci gibi tane tane idi. Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek göğsünden saadetli göbeğine kadar ince hak gibi kıllar vardı. Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek boyunları gayet güzel ve cemalde yaptığı resmin ağzalarına tam ihtimam gösterip değer veren resimcinin yaptığı resmin boyunu gibi idi ve gümüş gibi berrak ve saf idi. Resul-i Ekrem Hazretlerinin tüm ağzası mütenasip ve cümle eczası uygun ve güzel idi. Resul-i Ekrem Hazretlerinin azay şerifleri semizlikten kaynaklanmaksızın büyük idi. Resul-i Ekrem Hazretlerinin vücudu şeriflerinde olan mübarek etleri sıkı olup sarkmış değildir. Hasılı o semizlik ile zayıflık arasında Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek karnı ile göğsü düz idi. Yani mübarek karnı göğsü üzerine ve mübarek göğsü karnı üzerine zayid ve fazla değildi. Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek göğüsleri geniş ve elli idi. resul Ekrem Hazretlerinin iki omuzlarının arası geniş idi. resul Ekrem Hazretlerinin mafsalları toplu olan kemikleri büyük idi. resul Hazretlerinin azay saadetleri elbiseden soyulduğu vakitte gayet nurlu ve parlak idi. Resul Ekrem Hazretlerinin mübarek göğüslerinin üst tarafındaki çukur ile göbeği arasındaki kılları incelik ve uzunlukta hat gibi uzanmış idi. Resul Ekrem Hazretlerinin mübarek iki memelerinde ve karnında göğsünden göbeklerine varıncaya kadar hat gibi uzamış olan kıllardan başka kıl yoktu. Resulekrem Hazretlerinin kol, pazu ve kürek kemiklerinde ve sinesinin üstünde çok kıl var idi. Resulekrem Hazretlerinin mübarek bileklerinde biri başparmak ve biri küçük ve serçe parmağına bitişik olan diğer parmakları uzun idi. Resulekrem Hazretlerinin el ayası yani mübarek ellerinin avuçları geniş idi. Bu da cömertlik alametidir. Resul Ekrem Hazretlerinin mübarek ellerinin ve ayaklarının parmakları kalın ve elleri ve ayakları büyükçe idi. Resul Ekrem Hazretlerinin mübarek parmakları mütedil olarak uzunca idi. İmam Hasan buyurdu ki: İbni Ebi Hale parmakları uzundu dedi. Velhasıl Resul Ekrem Hazretlerinin el ve ayakları ve diğer ağızaları uzunca ve kalınca idi. Yüksünlü hali kokusundan bilinirdi. Günlerce o koku gitmezdi. Nefesi mis gibi kokardı. Resulüklem Hazretlerinin mübarek ayaklarının altı yerden yüksekçe idi. Resulüklem Hazretlerinin mübarek ayaklarının üstü düz olup üzerlerinde kir ve yarık yırtık yok idi. Resulüklem Hazretlerinin mübarek ayaklarının üstü ziyade düz olduğundan Su dökülse durmayıp her tarafı akar idi. şeyh Cezeri ayaklarının eti hafifti buyurdu. resul Hazretleri yürüme esnasında mübarek ayaklarını yerden kuvvetle kaldırırlar. Ve istenilen tarafa yönelip sağ ve sollarına meyletmeyerek bir miktar önlerine meyil buyururlardı.